Bir Yaşam dili, şiddetsiz iletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bugün anahtar ayrımlarla devam ediyoruz Canan. Ee, ahlakçı yargılar mı, değer yargıları mı diyeceğiz? Ne demek istiyor şair bu şiirde sence? Evet ahlakçı yargılar mı, değer yargılar mı? Evet ben hep gene Mevlana'nın o şeyiyle çıkma, e, başlamak istiyorum. Doğru ve yanlışın ötesinde buluşmak istiyoruz diyor e, Mevlana. E, yani gitmek istediğimiz yer orası ama her zamanda bu şekilde yargısız bir e, hayat yok. Devamlı e, ilişkilerimizde ve günlük hayatta yargılamaya devam ediyoruz. E, bununla ilgili e, şiddetsiz iletişimde ee, ne yapabiliriz? Yani bizim bu yargılarımız bizi doğamızdaki şefkatten uzaklaştıran bir dil. Ee, bunu nasıl değiştirebiliriz? Ee, nasıl daha farklı konuşabiliriz? Onu konuşacağız bu, bugün. Ahlakçı yargılar e, bizim gibi düşünmeyen, bizim değerlerimizde olmayan insanlarla veya bizimden daha farklı düşünen insanlarla e, e, kendi... E, Değerlerimizle uyuşmayan insanlarla nasıl bir bağlantı kurabiliriz diye anlıyorum ben. Ahlakçı yargıları ve değer yargılarını. Sende nasıl rezone ediyor? Bütün bunların karşılığı bende de var. Ben biraz daha e, hani denizde yüzer gibi biraz daha açığa doğru gidersem aslında orada kendi düşüncelerimi buluyorum önce. E, yargı derken hani Değerlendirmek Olup bitenlerle ilgili bir sonuca Varmak hali var ya beynimizde e, Bu hal Benim şiddetsizlik Yolculuğumda nasıl bir hal Ona bakmak istiyorum Ve senin dediğin gibi bak, Gördüğüm şu e, Bir olay oluyor Biri bir şey söylüyor bir şey yapıyor Ya da Ben bir şey düşünüyorum e, Ve doğruyla yanlış ...noktasındaysa bu... ...yani bu doğru bu yanlış... ...bu iyi bir kötü... ...bu, bu haklı bu haksız... ...bu güzel bu çirkin... ...yani bütün bu... E, ...bilen hal... ...devredeyse zihnimde yani ben her şeyin... ...en doğrusunu bilen bir haldeysem... E, ...orada... ...çok hızlı bir şekilde... ...başka insanların doğru... ...eylemlerinin ne olması gerektiğine ilişkin... E, yargılar oluşturuyorum ahlakçı yargılar zannediyorum Marshall'ın söylediği budur e, Haklı haksız enerjisi vardır içinde ve ben doğruyu biliyorum sen yanlışsın enerjisi vardır Burası şiddetle ilgi, şiddetin başladığı yer diyor Marshall hatta evet. kitapta ne zaman e, birini bu şekilde yargılıyorsanız e, üzgünüm ama şiddete hizmet ediyorsunuz gibi çok iddialı ilk okuduğumda bulduğum bir sözünü de görmüştüm. Evet, yargılar dünyasında kimin ne olduğuna odaklanırız diyor Marşo. Yani bu öyle bir dil ki e, insanları onların yaptıklarına göre sınıflandırıyor. Yani sen haklısın, sen haksızsın, iyisin, kötüsün e, veya doğru yanlış, kimin sorumlu, kimin sorumsuz olduğunu söylüyor, kimin zeki, kimin cahil olduğunu. Sanki böyle insanları e, ayırıyor sınıflandıran bir dil. Ee, böyle anlamadığım veya beğenmediğim Kişilerle de bende de oluyor Yani bunu yaptığı yanlış <gülüyor> Bu doğru değil ee, Bu benim çok sıkça kullandığım bir şey Ama ne, ama ne zaman kişidesi Şimdi e, Beraber olmaya yaşamaya başladıktan sonra e, Bana gelen Yargıları daha kolay Çevirmeye başladım esasında Yani bana birisi ya, Çok bencilsin dediği zaman Eskiden Perişan oluyordum. Şimdi evet ya biraz desteğe ihtiyacım var herhalde bu arkadaşın diye biliyorum. Hatta bu böyle bende böyle bir oyun gibi de oldu. Hoşuma da gidiyor. Yargı duyduğum zaman onun arkasındaki ihtiyacı görmek. Bizim bu etiketleri sökmek diye de bir oyunumuz vardı ya seminerlerde, atölyelerde kullanırız. Yani o yargının, o etiketin arkasındaki ihtiyacı bulmak da sanki böyle eğlenceli bir oyun gibi gelmeye başlıyor bana. Mesela çok ilgisizsin. O da duyuyorum bazen. <gülüyor> yani evet onun sevgiye ihtiyacı var. Daha çok beraberliğe ihtiyacı var. Beni hiç aramıyorsun diyen, çok ilgisizsin diyen bir arkadaşım... Ha, ...benimle beraber olmak istiyor diyebiliyorum. Yani o bir bakış açısı, bir farklılık getirdi benim. Ha, bu anahtar ayrım benim hayatıma. Ha, evet ya burada bir şey var. Bir şey söylemek istiyor ama beni yargılayarak söylemeyi öğrenmiş. Ben de aynı şekilde... Ee, bu etiketlerin arkasındaki ihtiyaçlar fakat ben birisini yargıladığım zaman ve çok haklı olduğumu inanırsam orada birazcık zorlanıyorum açıkçası. Yani ben haklıyım. <gülüyor> Onu yani ikna etme çabasına girdiğim zamanlarda olmuyor değil açıkçası. Sende nasıl oluyor? Aynen böyle oluyor. Aynı zamanda sen konuşurken bir imge geldi aklıma. Şimdi... <gülüyor> Ya benim hani kendi hayatımdan getirdiğim yargılarla dünyaya baktığım zaman Nerede başlıyor şiddet? Niye böyle e, Marshall Rosenberg bunu şefkati engelleyen iletişim biçimi olarak görüyor diye hani Biraz üzerinde tefekkür edip düşündüğüm zaman Kendim de şeyi fark ettim canan Birini etiketlediğim zaman mesela karşımda bir insan var Benim aklımdan da şuursuz diye bir kelime geçiyor ...bu bayağı ahlakçı bir yargı... ...çünkü onun şuurlu davranmasını istiyorum... ...yani onun için ne, ...onun için ve hayat için neyin doğru... ...neyin yanlış olduğuna ilişkin bir fikrim var... ...o şuurlu olursa hayat daha güzel olacak... Yani ...sanki orada bir hafif bir otoriter bir hal de var değil hafif, mi? Hafif bırak... <gülüyor> ...yani çok e, kibar buldum ifadeni... E, ...hafifi bırak yani çok ciddi olarak... ...ben otoriteyim... ...o da şuursuz... ...ben de şuurluluk istiyorum... ...o zaman hayat güzel olacak... Birine şuursuz dediğim andan itibaren karşımda şuursuzu görüyorum. Ve şey gibi gözümün önüne e, bu dövüş kulübü diye bir egzersizimiz vardır. O geliyor şey yaparız. İki insan iletişim halindeyken araya giren yargıları böyle birer kara tül gibi düşün. Hani aramızda şuursuz diye bir tül varsa ondan sonra aynı zamanda senin karşımdaki insanda da bana karşı bencil diye bir yargısı varsa ben anlayışsız diye düşünüyorsam filan aramıza kaç tane gittikçe uzaklaşıyor gittikçe uzaklaşıyor ve gittikçe görünmez oluyor yani karşımdaki insanın insanlık haliyle aramda kara kara türler oluyor ben o türleri kaldırıp yani bu yargılar şuursuzu anlayışsızı, bencilik kaldırıp bir yere atmayacağım kenara şöyle çekip hani perdeyi kaldırmak gibi baktığımda Karşımda bir insanın en basit haliyle insanlık halini görme ihtimaline sahibim. Göz göze gelebilirim. Aramda yargılar olduğunda o insanın gözleriyle bile temas edemez haldeyim. Kendi zihnimdeki bir sinemayla meşgulüm. Sinema seyrediyorum. Şuursuz biri sinemasını seyrettiğim için de senaryo takip eder gibi onun şuursuzluk delillerini topluyor benim zihnim. Halbuki bunları kenara aldıktan sonra bakabilirim. Bu insan bu eylemi yaptığında benim hangi ihtiyacım karşılanmıyor diye. Ve benim karşılanmayan ihtiyacımdır. O insan benden bağımsız olarak kendisi hayatın içinde elinden gelenin en iyisini, en iyisini yapıyor. yapıyor. Ama benim bu eylem olduğunda... E ...özen ihtiyacım karşılanmıyor olabilir... ...mesela şuursuz dediğim birine baktığımda... ...bu etikette... Ben, ben, ...benim çok sık kullandığım bir etikettir... ...hızlı bir şekilde zihnime gel gelir... ...şuursuzluğun altında... ...mesela benim genellikle... ...iletişim ihtiyacım oluyor... ...bağlantı kuramıyorum çünkü... Bu, ...bağlantı ihtiyacım oluyor... ...ondan sonra da bakıyorum... ...kimi zaman duyulmak... ...yani sö sözümün... ...ulaştığından emin olmak, güvenmek istiyorum... ...böyle şeyler oluyor... ...şuursuz dediğimde bağlantım yok. Evet, ya o yüzden o Marshall'ın şeyi bana çok anlamlı geliyor. Yani birisine bir etiketlediğimiz zaman onu bir kutuya koyuyoruz. Ve kutunun üzerinde şuursuz diye <gülüyor> koyuyoruz, yazıyoruz. Ya i̇şte o şuursuz. Yani o kutunun içinden çıkması gerçekten çok zor. Senin de dediğin gibi. Bir de bu hikayelerle ilgili hep söylediği bir şey vardır. Kopfkino der. Yani böyle kafandaki sinema... <gülüyor> yani birisi hakkında bir düşüncen yargım varsa Ve o böyle bir kaset gibi ben düşünürüm O kaseti kafama takarım Hep aynı şey o hikayem vardır Orada o yargılarla dolu olan o sinemayı seyredersin ee, Bu şiddetsiz iletişimde e, Ya yargısız Yargı yapmayın diye bir şey de yok esasında Yargı var da yargıyı yaparken ee, onun sen ihtiyacına nasıl bağlantıya gelebilirsin? Yani şuursuz dediğin insana ne diyebilirsin daha farklı bir şekilde mesela? Demin söyledin. Farkına varırsam eğer şuursuz dediğimin bir kere en önemli kısmı bizim e, biliyorsun Canan hani e, radyo dinleyicilerine de biraz e, daha net söylemek istiyorum. Hani bu bir günde olan bir şey değil. Öncelikle tetik farkındalığını çok uzun süre çalışıyoruz. Yani Ahlakçı yargılar aslında kendi kendime, kendi düşüncemle, kendime tetiklediğim bir yer. Bir sonraki programda bunu e, daha fazla açacağız. Tetikle neden arasındaki farkları ama... ...benim önce yargıladığımın bilincine varmam. Yani kendimin bir şuur içine girmem lazım. Şuursuz dediğimde. Ha ben bu insana şuursuz diyorum. Şuursuz diyorum çünkü... E, Ha, ...ne oluyor burada diye bakmam lazım... ...o zaman da dört adım giriyor devreye... ...benim en büyük hani... E, ...yanıma aldığım kurtarıcım... ...dört adım... E, ...ve o noktada... ...şuursuz dediğim anda... E, ...yargımı fark edip kenara aldığımda... ...tam olarak ne oldu... ...ne duydum, ne gördüm diye bakıyorum... ...ve... E, ...ne hissettiğime bakıp... ...şuursuz dediğim... ...eylemin... E, ...altındaki ihtiyaca gidiyorum... Mesela genellikle ben son zamanlarda hani bu yargının aklımdan geçtiği durumları hatırladığımda bağlantı anlamak istiyorum. Yani o eylemle bağlantı kuramıyorum. Hani bu insan bu eylemi niye yaptı? Bağlantı ihtiyacım çok canlı oluyor. Duyulmak. Evet anlam bir de ne oluyor Anlam, da, anlam. böyle ihtiyaçlar devreye giriyor. Yani birini yargıladığımız ve etiketlediğimiz zaman e, gerçekten o yani ihtiyacımızın karşılanmadığı zamanlar birini yargılıyoruz ve etiketliyoruz Hı -hı. diyoruz değil mi? E, etiketlerde sahne programdan önce konuştuk. Liv'in de e, kitabında Liv Larson'ın bu konuyla ilgili bir kitabı var. Canan'la zaman zaman yararlanıyoruz. Cracking the Communication Code diye. E, korkak Etiketini kendisine çok uzun süre yapıştırmış yani yar, ahlakçı yargıları sadece dışarıya değil kendimize de yönlendirebiliyoruz. Belki müzik arasından sonra biraz da kendimize yönelttiğimiz yargılarla da eğleniriz. Evet, evet e, bugün Sezen Aksu'dan kutlamayı dinliyoruz. Çoktan bahar gelmişti Başakları Gö göğermişti Dağlarını gelincik baskı Ama Yaşlayan, biten tazelenen aşka Başlıyor ömrümüzde Yeni bir fasıl Kirazlar olmadan tez vakitte eve. Asmanın sürgün. Sılamıyor ediyoruz programa. E, yargılardan bahsediyorduk, etiketlerden bahsediyorduk. E, Marshall'ın diye yargılar karşılanmayan ihtiyaçların trajik ifadesidir diye bir lafı var. Ben buna bayağı anlamakta zorlandım. Neden trajik? <gülüyor> e, anladığım şey e, şu şekilde. yani Çünkü yargılarken birine sen hatalısın, yanlışsın derken Zendebin'de anlattığın gibi o tüller gittikçe e, araya giriyor ve birbirimizi görememeye başlıyoruz. O bağlantı kopuyor. Gerçekten istediğimiz şey bağlantı ama yargılayarak işte sen işte hatalısın, sen yalnızsın, sen şusun, busun dediğimiz zaman da bu e, bağlantı ihtiyacımız e, karşılanması gittikçe zorlanıyor, zorlaşıyor. Şey bir de Canan sen söylerken şimdi daha da netleşiyor kafamda. Bir insanla arama yargılar girdiği zaman hani e, giderek onun insanlığından uzaklaştığımda çok hızlı bir şekilde de düşmanlaştırıyorum. Evet. Şiddetin hani niye şefkati engelleyen iletişim biçimidir ahlakçı yargılar dediği noktada hakikaten bir insan olarak görmemeye başladığım zaman yani bu artık giderek toplumsal e, meselelere doğru da devam ediyor. Yani sokakta sadece kıyafeti nedeniyle ...bir insan yanından geçerken... ...irkilme haline gelebilir bir insan. Şeyi görmüyoruz... ...baş örtüsünün altında bir insan olduğunu... Hı hı. ...üniformanın altında bir insan olduğunu... ...onun da bizim gibi aynı ihtiyaçlara... ...sahip e, olduğunu... <gülüyor> ...şortun altında bir insan olduğunu... ...yine... Belli saç modelleri altında ya da belli erkeklerde saç sakal altındaki insanı görmemeye başlıyoruz. Yani yargılar bizim insan halimizle birbirimizle kurabileceğimiz o en kıymetli bağlantıyı tamamen ortadan kaldırıyor. E peki bir insanın insanlık haliyle bağlantı kurmazsam ne olur derseniz bütün örneklerini şiddet meselelerinde görebiliriz. Kimyasal olarak, fiziksel olarak e, özel durumlar olmadığı sürece e, insanların insanlarla bağlantı kurabileceğine ilişkin e, benim içimde bir güven var. Evet. E, yani her zaman da olumsuz yargılar değil de ol, olumlu yargılarla da e, bazen e, sorunlar çıkabiliyor. Mesela bir atölye yaptığım zaman çok iyi bir atölyeydi. Teşekkür ederim e, dediği zaman orada da ben bağlantıda zorlanıyorum. Yani ne oldu da sana çok iyi geldi? Yani o çok iyinin arkasındaki hangi ihtiyacın karşılandı? Yani biraz sanki böyle dilimizi ...değiştirip ihtiyaç bağlantılı bir dile girmek... ...yani berbat bir film seyrettim demek yerine... ...yani berbat bir film seyrettiğin zaman... ...sen bana neden diyebilirsin... ...bana göre berbat değil... ...bu benim o film hakkında bir düşüncem, yargım mesela... ...ama e, bu filmi seyrettim çünkü benim eğlence... ...işte keyif, e, ihtiyaçlarım karşılanmadı, hiç gülemedim... ...keyif alamadım da demek başka... ...yani... O aradaki dili birazcık değiştirmek değil mi? Bu ihtiyaçla bağlayarak konuşmak mı? Biraz dille de ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Benim aklımdan şey geçiyor. Bunu yani aynı fikirdeyim seninle. Aynı bakış açısına sahibim diyeyim. O bakış açısı lafını seviyorum Marshall'ın kullandığı. Aynı zamanda biz bunu dışarıya yaparken kendimize de yapıyoruz. Kendimizle bağlantımızın koptuğu. Nokta da kendimize doğru yargılar yapmaya başladığımız yer, yani karşı tarafla arama kara perde türler giriyor dediğim yer, aslında kendim kendimi yargıladığım noktada da kendimle arama giriyor. Yani eğer ben e, sakarım biriyim diye düşünüyorsam sürekli kendimi yargılıyorsam ya da yetersizim, ben de bir yanlışlık var filan gibi düşünceler içindeysem. Benim kendimle bağlantım kopuyor. Yani kendimi e, sıradan hani e, bir insan olarak kabul etmek yerine kendimi melim malıyla dövmeye başlıyorum. Yargıların öyle bir kendime şefkati engelleyen tarafı da var. Evet. E, devam ediyor muydum bilmiyorum. Şey aklıma şey geldi bu. Miki Kaştan'ın bir söylediği şey var. Yani şiddetsiz iletişimin dili... E sanki farklı bir lens takıyorsun, dünyayı o farklı lensten görüyorsun gibi bir şey. Yani o lensi taktığın zaman kendini nasıl ifade edebilirsin, karşı taraf nasıl empati kurabilirsin, kendimizle nasıl bağlantıda ve kendimizle nasıl bir ilişki içinde olabiliriz, onlara daha farklı bakabilirsin gibi. Bu dil konusu e, burada yeri gelmişken e, tekrar hatırlatmak istiyorum e, ilk e, sezonda bu Amishprah'ı konuşmuştuk yani Ayhan'ın hikayelerinde e, sorumluluğu reddedendir. Evet sorumluluğu reddedendir. Yani ona soruyorlar nasıl senin için zor değil miydi bu kadar insanı e, ölüme yollamak? O da diyor ki o, çok kolaydı. Niye zor olsun? Dilimiz bunu basitleştirdi. Nasıl basitleştirdi dil? Hangi dil diye soruyorlar. O da Amishprah diyor. Yani e, so, sorumluluk almadan mecbur muydum? Üstlerimin emriydi, yaptım. Hmm. <gülüyor> e, bu hareketlerimizin sorumluluk almak için dili de farklı konuşabiliriz. Yani orada dilin gerçekten birazcık değiştirip bu ihtiyaçlarla bağlantı, biraz önce konuştuğumuz gibi. Yani birisini yargılamadan önce e, alıştırma ile olacak bir şey. Yani ben benim hangi ihtiyacım karşılanmıyor da ben bu adama bencil diyorum, ilgisiz diyorum. Tembel diyorum. Yani tembel dediğim e, birinin birine benim ne ihtiyacım olabilir? Yani destek istiyorum, yardım istiyorum. O yüzden tembelim Onun farkına varmak. İşte bu anahtar ayrımlar da bu farkına varmanın altını çizen bir e, olay be, benim için. Yani böyle bir bende de bir aydınlanma oluyor. Ve bu dediğin gibi hep alıştırma yaparak yani farkına vararak söylediklerinin. Hı hı. Ee, bir günde olmuyor. Bir günde olacak bir şey değil ama doğru yoldayız gibi. <gülüyor> evet galiba şiddetsiz iletişimde hani ben özet cümleleri çok seviyorum. Ee, şöyle bir şey getirdi senin söylediğinde dikkatimi hayatta neyin olmamasını istediğimden neleri istediğime çevirmek aslında. Yargılar da neyin olmamasını ya da neyin nasıl olmasını istediğimle ilgili şeyler. Dikkatimi oradan alıp ne istiyorum'a çevirmek. Önerdiği işi, destil e, O zaman çok da güçlü bir yer orası. Çünkü ne istediğini bilen insanlar hayatı zenginleştirecek eylemler yapabilirler. Evet. Birini suçlamak, kızlamak yerine ne istediğimizi söyleyerek kendimizi ifade edebiliriz. Diyoruz özlemle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş programı kapatıyoruz. Ben yine topluluğumuzun etkinlikleriyle ilgili bilgi vereyim. Hep şeyden bahsediyoruz Canan'la. Alıştırma yaparak bunlar oturuyor. İşte uzun eğitimler alıyoruz. Toplulukla öğrenilen bir dil şiddetsiz iletişim. Bizim de şiddetsiz iletişim topluluğumuzun... E, bütün bunlar için sunduğu hizmetleri, etkinlikleri takip etmek isterseniz Şiddetsiz İletişim Türkiye'nin Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Şiddetsiziletişim.com diye bir web sitemiz var. Orada e, nasıl öğrenilir, nasıl paylaşılır bölümlerine bakabilirsiniz. Aynı zamanda e, Canan'a ve bana geri bildirim ve e, düşüncelerinizi yazmak isterseniz de Deniz Sıpatar at gmail.com'a yazabilirsiniz. Deniz okunduğu gibi Sıpatar, Samsun, Polat Ankara, Trabzon, Ankara, Rize at gmail.com İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.